Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve ee, Tabii Mehdi Aleyhisselam dersini sordular da ben önce onu söyleyeyim. Ee, doğrudur 19. On derse e, şöyle yazabiliriz. E, kıyamet alametleri Mehdi parantez içerisinde Mehdi Aleyhisselam veyahut e, efendim, büyük e, alametler de diyebiliriz. Onu inşallah belirleriz bundan sonra büyük alametleri hangi konuysa parantez içerisinde inşallah onu bildiririz. Ancak e, Mehdi Aleyhisselam konusunu biz anlattık 19. derste. Bugünkü dersin başında da biraz değindik buna. E, i̇nşallah inşallah e, biz dedik ki dersin sonunda Mehdi Aleyhisselam'la ilgili yanlış bilinenlere de e, yine ona has yani özel olarak bir bölüm ayıracağız. Yani yanlış İnanılan hususları ayrı bir bölüm şeklinde işleyeceğiz. Biz şu an Mehdi Aleyhisselam'la ilgili ispat ettik. Yani bunu haber veren hadisleri ve mütavatir olduklarını haber verdik. Bunları konuştuk 19. bölümde. Ancak ileriki derslerde de Mehdi Aleyhisselam'la ilgili yanılgılar ot yanlış bilinenler diyerek bir dersimiz daha olacaktır. Çünkü tarihte Mehdi hareketleri diye bilinen hareketler var. Yakın tarihte yine var, günümüzde yine var günümüzde çok kuşatıcı olmasa bile mesela 1900'lü yılların başında yani miladi olarak vardı mesela Sudan'da bir hareket vardı bununla ilgili bilinen gerçekten Mehdi olduğuna inanılmıştı yani bu şahsın. İnşallah bunları da biz gündeme getireceğiz. Özellikle Şia'dan etkilenerek günümüzde ki özellikle mesela Sünni olanlar Şia gibi itikad etmiş ama farkında değil Mehdi Aleyhisselam'la ilgili çok yanlış bilgilere sahipler. Bu sebeple inşallah bunu yine değineceğiz. Ve Muntak'ın kardeşinin sorduğu küçük alametler şeyden sonra mıdır yani küçük alametler bittikten sonra mı büyük alametler başlayacak. İnşallah onu da ben dersten sonra onun biraz üzerinde durmak istiyorum. Eğer müsaade ederseniz inşallah. Evet Demin, demin hadisi hadisini yani Cessase hadisi diye bilinen hadisi Sizle paylaştım. Ve bununla birlikte biz dedik ki Ebu Ubeyye diye birisi var bu hadis için. Bu hadisi reddediyor ve diyor ki bu hadis hayal mizacı ve uydurma hadis özelliği taşımaktadır. Yani aklına yatmamış kimin? Ebu Ubeyye'nin. Diyor ki bu diyor hayal ürünü bir hadise benziyor diyor. Uydurmadır ve e, özelliği uydurma olması ve hayal mizacıdır diyor. Biz de Ebu Ubeyye'ye şöyle deriz. Ümmetin kabul ettiği bu sahih hadisi reddetmedeki delilin nedir deriz. Yani sen niçin, yani buna uydurma derken, hayal ürünü derken senin bu konuda delilin nedir deriz. Bu tuhaflık ve akılsızlık peşinde koşmaktan başka bir şey değildir. Allah onu da bizi de bağışlasın diyoruz. En nihaye el fiten vel melahime talik yapmış Muhammed Fehim Ebu Ubeyye. İnşallah İnşallah e, ileride Ebu kimliğini de söyleyeceğiz yani birazdan. İbn-i hakkında alimlerin görüşleri nelerdir? Ebu Abdullah Kurtubi Rahimullah şöyle diyor. Buraya kadar geçen hadisler İbn-i Sayyad'ın deccal olduğunu gösterir diyor. O vakitte onun Arap Yarımadası'nda olması veya başka bir zamanda sahabe arasında gözükmesi olmayacak bir iş değildir diyor. Evet yani Kurtubi Rahimahullah İbni Sayyad'ı Deccal kabul ediyor. Nevedi rahim, Rahimahullah diyor ki alimler şöyle demiştir İbni Sayyad'ın kıssası karışıktır gerçek deccal o mudur yoksa başkası mıdır? Ancak onun deccallerden bir deccal olduğunda şüphe yoktur. Yine alimler şöyle demiştir. Hadislerin zahirinden anlaşılan Resulullah Aleyhisselatü ve onun Mesih deccal veya başkası olduğu hakkında bir vahiy gelmemiştir. Nevevi Rahimahullah diyor ki Allah Resulü ve Selam'e İbn-i deccal olup olmadığıyla ilgili bir vahiy gelmemiştir. Ona ancak Deccal'in sıfatları vahiy olmuştur. İbn-i üzerinde de muhtemel belirtiler vardı. Bu yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kesin olarak onun Deccal veya başkası olduğunu söylemiyordu. Bu yüzden Amar Radiyallahu Anh'a eğer o Deccal ise senin onu öldürmeye gücün yetmez demiştir. Senin onu öldürmeye gücün yetmez demiştir. İbr-i kendisinin Müslüman olması, Deccal'ın ise kafir olduğu, Deccal'ın çocuğunun olmaması, kendisinin ise çocuğunun olmasını, Deccal'ın Mekke ve Medine'ye girememesi, onun ise Medine'ye girmesi, ve Mekke'ye gitmesini delil getirmesine gelince, bütün bunlar onun lehine delil değildir diyor i̇mam Nevevi. Nebevi. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam deccalin çıkacağı ve hilesini ortaya koyacağı zamanki özelliklerden bahsetmiştir. İbn-i Sayyad'ın kısasındaki şüphe ve onun yalancı deccalerden biri olması onun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'e şu sözü yüzündendir. Benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet ediyor musun? Hatırlayın bu hadisi. Aleyhisselatü Vesselam i̇bn Sayyad'a dedi ki benim Allah'ın Resulü olduğuna olduğuma şahitlik eder misin? O dedi ki, ben senin ümmilerin nebisi olduğuna şahitlik ederim. Ee, Abdülmuntak'cım kardeş, ben okuyamıyorum yalnız, ben dersi anlatıyorum. Ee, i̇nşallah yine bir şey söylersen, dersten sonra konuşabiliriz bunları. Evet. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, ee, onu yalancı deccallerden biri, biri saymasındaki sebep, e, Allah-u ve sellem ona benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik ediyor musun demesinde, o demişti ki, ben senin ümmilerin nebisi olduğuna şahitlik ederim. Yine onun doğru ve yanlış kehanetlerde bulunması iddiatı, su üzerinde bir taht görmesi, deccal olmaktan rahatsız olmaması ve onun nerede olduğunu bildiğini söylemesi, ile ilgili şöyle diyor. Hani demişti ya hatırlayınız bu e, İbn-i demişti ki vallahi ben onu tanımaktayım. Nerede doğduğunu ve şu an nerede olduğunu da bilmekteyim. Yine şişerek sokağa doldurması gibi halleridir. Ama onun Müslüman olduğunu söylemesi, hac yapması, cihad etmesi daha önce üzerinde bulunduğu durumu bırakması, onun deccal olmadığını açıkça göstermez demiş İmam-ı Nebevi, Rahimahullah, Müslüm'ün şerhinde. bu sözünden, onun yani İbni Sayyad'ın deccal olduğu görüşünü tercih ettiği anlaşılmaktadır. Yani kimler tercih etti? Şimdiye kadar haber verdiğimiz, İmam-ı haber verdik, bir de Kurtubi, Rahimelullah'tan haber verdik. Onlar İbni Sayyad'ı deccal kabul etmişlerdir. Şevkani Rahimelullah diyor ki alimler İbni Sayyad hakkında büyük bir ayrıl ayrılığa düşmüşlerdir. Onun hakkında söylenmedik söz kalmamıştır. Hadislerin zahirinden anlaşılan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın onun deccal olup olmadığı konusunda tereddüt ettiğidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tereddüdü iki şekilde açıklanabilir. Bir, onun tereddüde düşmesi Allah subhanehu ve teala'nın onunla ilgili yani deccal olduğunu haber ver, vermesinden önceydi. Haber verdikten sonra da Ömer radıyallahu yeminini reddetmemiştir. Şevkali rahim, rahimahullah böyle yaklaşıyor. Diyor ki yani diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam onun deccal olduğunu, olduğu ile ilgili bir vahiy almamıştır. Ancak vahiy aldı, Amar radıyallahu anh onun deccal olduğuna yemin etti. Allah ve sellem de ona itiraz etmedi. İki, Araplar eğer bir konuda kesin bir bilgi varsa dahi sanki şüphe varmış gibi söz kullanabilirler. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam eğer o deccal ise, hani diyordu ya aleyhissalatü vesselam o deccal ise, yani kesin olsa bile Arapların lügatlarında böyle bir özellik vardır. Mesela eğer o deccalsa sen onu öldürme öldüremezsin, senin ona gücün yetmez. Niçin? Çünkü ona tanınmış bir mühlet var. Eğer deccal değil ise senin onu öldürmende hiçbir hayır yoktur demesi gibi bunları getiriyor diyor. İki husus var diyor İmam Şevkani rahimahullah. Yine devam ediyor İmam Şevkani. Onun deccal olduğuna delil Abdurrezzak'ın İbni Umar'dan sahih senetle rivayet ettiği şu hadistir. Ben bir gün İbni Sayyad ile karşılaştım. Yanında Yahudi bir kişi de vardı. Bir de baktım ki gözü şişmiş. Aynı eşek gözü gibi dışarı çıkmış dedi. Onu böyle görünce ya İbni Sayyad Allah için gözün ne zaman şişti dedim. O vallahi bilmiyorum dedi. Ben yalan söyledim. Göz senin başında olduğu halde, nasıl bilmiyorsun dedim. Sonra gözünü sildi ve üç kere horultu çıkartar çıkarta gitti. Hadisi daha önce e, ifade etmiştik. İşte bu hadisi getiriyor İmam Şefkani Neylül Evtar'da. Diyor ki, buna benzer bir kıssayı Müslim rivayet ettiğine daha önce e, Demin ifade ettiğimiz Müslim'de geçen bahsiydi. İşte Şefkani de buna benzer bir hadis getiriyor Abdurrezzaktan. u Şefkani'nin sözünden benim anladığım, onun da İbn-i Sayyad'ı ahir zamanda çıkacak olan deccal olarak kabul edenlerle birlikte olduğudur. Üç yaptık mı abiler? Aleykümselam abi. Üç kişi olduğu yani İmam Şefkani de İbn-i Sayyad'ı, ki, ahir zamanda çıkacak olan deccal olarak kabul etmesi. <gülüyor> Beyhaki'nin Temim-i Dari hadisi hakkında sözü ise şöyledir. Dikkat edelim. Çünkü İmam Beyhaki kabul etmeyecek. O sebeple <gülüyor> buna dikkat etmemiz gerekir. Ee, Temim-i Dari radıyallahu anh hadisiyle ilgili diyor ki, Beyhaki rahimahullah bu hadisten İbn-i ahir zamanda çıkacak olan deccalden başkası olduğu anlaşılıyor. Yani diyor ki, ahir zamanda çıkacak olan deccal başkadır, İbn-i başkadır. İbn-i ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çıkacağını haber verdiği ve çoğu da çıkmış olan yalancı deccallerden biridir. Diyor ki, yani diyor İbn-i deccal değilse bile yalancı deccallerden birisidir. Çünkü şeytanca işler yapıyordu. Çünkü cinlerden, şeytanlardan haber alıyordu. Ee, ve diyor ki devamle İbn-i kesin deccal olduğunu savunanlar temim-i dar -i kıssasını bilmemektedirler. Dikkat ediniz. İbn-i kesin deccal olduğunu savunanlar temim-i dar -i kıssasını bilmemektedirler. Aksi ta takdirde bu iki rivayetin arasını bulmak çok zordur. Zira Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında genç delikanlı olan ve onunla karşılaşıp sorusuna cevap veren birisinin daha sonra denizdeki bir adada hapsedilmiş, zincire vurulmuş büyük bir adam olması, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çıkıp çıkmadığı haberini sorması nasıl birbirine uyumlu olur? Yani gerçekten, gerçekten eğer, ee, hatırlarsanız Cessase hadisinde ne, ne, ne soruyordu oradaki deccal, o bağlı olan, zincirlere bağlı olan? Diyordu ki e, şey çıktı mı diyordu, nebi çıktı mı diyordu Aleyhisselatü Vesselam? Araplarla ilgili durumunu soruyordu. Halbuki e, e, ayat çok iyi biliyordu Allah Aleyhisselatü Vesselam'ın çıktığını, onun efendim, Araplarla savaştığını ve Arapların onu desteklediğini bütün durumunu çok iyi biliyordu. Dolayısıyla e, Behaki, rahimallah, diyor ki e, böyle bir soru sorması diyor nasıl bir uyumlu olabilir? Yani İbni Seyyad'ın o olduğunu e, söylemek ne kadar doğru olur? En doğrusu bu hadisin sahabelerin bilgisi dışında kaldığına yormaktır diyor. Ama radıyallahu anh'a gelince o temim Dari'nin kıssasını duymadan önce o sözü söylemiş ama duyduktan sonra o yeminini bir daha etmediği söylenebilir. Diyor ki acaba diyor Ömer radıyallahu an e, İbni Sayyad'ın deccan olduğuna yemin ederken acaba temim Dari hadisesi gerçekleşmiş miydi? Ya da Ömer radıyallahu an temim Dari hadisini duyduktan sonra acaba bu yemini hiç tekrar yapar mıydı? Cabir e, ise Ömer radıyallahu anh İbn-i Sayyad'ın deccal olduğuna dair yemin etmesine Resulullah aleyhisselatü yanında iken şahit olmuş ve o da bu konuda Ömer radıyallahu eşlik etmiştir. Buna cevaben diyor ki yani Cabir Ömer e, efendime söyleyeyim e, Cabir de aynı Ömer gibi yemin yeminine karşılık diyor ki e, ben diyor, ben derim ki, yani Beyhaki rahimahullah, Cabir, Temim-i Dari hadisinin ravilerindendir. Bu Ebu Davud rivayetinde böyle gelmiştir. O, Cesase ve Deccal kıssalarını Temim hadisine benzer şekilde nakletmiştir. Sonra İbni Ebi Seleme, i̇bn Ebi Seleme rahimahullah şöyle diyor. Bu hadiste benim aklımda tuttuğum bir şey var. O da Cabir radıyallahu anh'in i̇bn Sayyad'ı Deccal kabul etmesidir. Ben ona ama o öldü dedim. O ölse dahi dedi. Ben o Müslüman olmuştu dedim. O Müslüman olsa bile dedi. Ben o Medine'ye girdi dedim. O Medine'ye girse dahi dedi. Allah-u Ekber. İbn Hacer bu hadis için şöyle diyor. Eee İbn Abi Seleme Ömer Ömer rahimehullah hakkında konuşulmuştur. Ee, konuşulmuştur fakat hadisi hasendir. Cabir radıyallahu an dari hadisini işitmediği diyenlere bu rivayetle cevap verilir diyor. Eee Fethul Bari'de İbnül Hacer. Bu hadis de Ebu Davud Melahin babu fi haber el geçmekte yani cesase haberiyle ilgili geçmektedir. Cabir radıyallahu an İbn Sayyad için Müslüman oldu. Medine'ye girdi. Öldü denilse dahi onun Deccal olduğunda ısrar etmektedir. Dikkat ediniz Kim? Cabir radıyallahu an Müslü Müslüman oldu. Müslüman olduğu, Medine'ye girdi. Öldü denilse dahi onun Deccal olduğunda ısrar etmekte. Oysa daha önce de geçtiği gibi Cabir radıyallahu an onun hakkında biz i̇bn Sayyad'ı Harre olayında kaybettik. Kendisi bizzat söylemiştir bunu. Biz i̇bn Sayyad'ı Harre olayında kaybettik demişti. Ancak devamında bir bölüm vardı. Onu i̇bn Hacer zayıf görüyordu. Dedi ki, onu Harre olayında kaybettik. Ancak daha sonra bulamadık demişti. O kısmıyla ilgili hadis, Zayıf o bölümü zayıf ancak Harre olayında ölme olayını öldüğüne dair ee, Cabir radıyallahu kendisi bizzat söylüyor. Nerede? Ebu Davud'da geçiyor bu. İbn-i Hacer Rahim Allah şöyle diyor. Ebu Naim İzbahani tarih-ül İzbahanda i̇bn Sayyad'ın deccal olduğunu destekleyen rivayetlerde Şübey bin Urza Hasan bin Abdurrahman yoluyla babası Abdurrahman diye şöyle demiştir. İsbahan'ı fethedince bizim askerlerimizle Yahudiler arasında bir fersah mesafe kaldı. Biz oraya gider, onlardan istediklerimizi alırdık. Bir gün ben oraya gittim. Yahudiler horon tepip çalgı çalıyorlardı. Yahudi arkadaşlarıma bunu sordum. Bana, biz Araplara karşı onunla galip gelmemizi istediğimiz kralımızı karşılıyoruz dedi. Ben o gece onun evinin damında yaptım ve sabah namazını kıldım. Güneş doğduğunda Askerler tarafından bir toz ve gürültü geldi ve o tarafa baktım. Üzerinde reyhamdan bir başlık olan adam vardı. Yahudiler horon tepip çalgı çalıyorlardı. Baktım ki o iblis ayyattır. Şehre girdi ve bu zamana kadar dönmedi diyor. Şehre girdi ve bir daha onu kaybettik ondan haber alamadık. İbn Hacer Fethun varide almış bunu. İbn Hacer diyor ki Abdurrahman bin Hasan'ı bilmiyorum. Diğer raviler ise Sihadır diyor bu olayla ilgili. İbn Hacer şöyle diyor devamla. Cabir radıyallahu anhu onun Harre günü kayboldu sözü ile Hasan bin Abdurrahman'ın bu sözü arasında bir uygunluk yoktur. Çünkü İzbahan'ın fethi Amr radıyallahu anh zamanında olmuştur ki Ebu Nuaym Ebu Naim bunu tarihinde söylüyor. Kaldı ki Amar radıyallahu anh'ın öldürülmesiyle Harri olayı arasında kırk sene vardır. Yani Amar radıyallahu anh'a kırk sene sonra olmuştur harre olayı. Yani Medine'nin muhasara altında kalması ve binlerce kişinin ölmesi ve sahabenin büyük bir kısmı orada e, vefat etmiştir. Hatırlarsanız bunları biz daha önce e, dedik ki sahabelerin birçoğu efendim Sıffin'de yani büyük bir kısmı Sıffin'de büyük bir kısmı da Harre olayında öldürülmüştür demiştik. E, belki de Hafsa'nın babası bu olayı İsbaha'nın fethedilmesinden bu kadar süre sonra hatırlamış olabilir diyor İbni Hace Rahim Allah. Şimdi ben burayı hızlı geçiyorum arkadaşlar yani ben farkındayım. E, çünkü ben kaydedeye çok bir şey bulamadığım için böyle geçiyorum ancak paylaşıyorum, kaydediliyor. Biz İzbahan'ı fethedince cümlesindeki lemenin cevabı, onlarla sözleşiyor ve sık sık oraya gidip geliyordum. O zaman İbni Sayyad hadisesi cereyan etti olur. Bu da İbni Sayyad'ın şehre ne zaman girdiğini tam olarak bildirmez. İzbahan'ı ile İbni Sayyad'ın oraya girmesi aynı zamana denk gelmiyor demektir. Yani eee Ölümünden kırk sene sonra tekrar İsbahan'da görülmüş o de manasına geliyor bu İbn-i Sayyad'ın. Dolayısıyla burada bir çelişki söz konusu. İbn-i Teymiye Rahimellah ise şöyle demektedir. Dikkat edelim. İbn-i Sayyad kıssasının bazı sahabilere karışık gelmiş ve onu deccal sanmışlardır. İbn-i Sayyad kıssası. Bazı sahabilere karışır gelmiş ve onu deccal sanmışlardır diyor İbni i Teymiye Rasulullah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu durum karşısında onun deccal olmadığı anlaşılıncaya kadar beklemiştir. O ancak şeytan halleri olan bir kahindir. Bu yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu denemek için yanına giderdi. İbni i Teymiye bunu El Furkan Beyne Evliye-i Rahman ve evliye Şeytan Şeytan'da söylüyor. Yine e, İbri Kesir Rahimelullah, yalnız en, bana en uygun düşen İbri Teymiye Rahimelullah'ın rahimahullah, şu görüşü, yani şu söylediği, evet o bir kahindi, onun hali ortaya çıkıncaya kadar onu gizli gizli, bazen onunla karşılıklı olarak onun hallerini o açığa çıkarmaya çalışıyordu. E, İbri Kesir rahimallah ise diyor ki, Sonuçta Fatıma binti Kays hadisindeki delilden dolayı. Hangisiydi o delil? Fatıma binti Kays hadisi e, efendim e, Cessase hadisiydi. Hatırlayınız. E, Fatıma binti Kays hadisindeki delilden dolayı İbn-i Sayyad kesinlikle ahir zamanda çıkacak olan deccal değildir. O hadis bu durumda hakemdir diyor. O hadis son okuduğumuz son okuduğumuz hadis ee, cesase hadisi bu konuda hakemdir. Temim-i Dari'nin anlattığı olay. Hakemdir demektedir İbn-i Kesir. Ennihaye El-Fiten ve Melahim'de söylüyor bunu İbn-i Kesir rahimahullah. İşte bunlar alimlerin İbni i Sayyad hakkındaki görüşleridir. Görüldüğü gibi birbirleriyle çelişmekte ve her birinin delili vardır. Bu yüzden İbn-i Hacer rahimahullah birbirinden farklı hadislerin arasını şöyle birleştiriyor. Temimi Dari hadisi ile İbn Seyyad'ın Deccal olduğu arasında en yakın uzlaşma şudur diyor. Kim İbnül Hacer. Diyor ki İbn Seyyad'ın Deccal olduğuyla ilgili hadis ile Cessasi hadisinin en yakın uzlaşmayı şurada yakalayabiliriz diyor. Temimi Darı'nın gördüğü bağlı kişi Deccal'in kendisidir diyor. İbn Seyyad ise şeytandır ve İsbahan'a gidinceye kadar geçen vakit süresince deccal şeklinde gözükmüştür. Allah subhanahu ve teala'nın kendisinin çıkması için takdir ettiği zaman gelinceye kadar da gerçek deccal ile birlikte gizlenmektedir. Buhari bu çok karışık durumdan dolayı tercih yolunu seçmiş ve Cabir radıyallahu Anh Ömer radıyallahu anh'tan aktardığı İbni Sayyad hadisiyle yetinip İçinde temim ve Dari'nin kıssası olan Fatıma binti Kays radıyallahu anh'a hadisini rivayet etmemiştir. Ne yapmıştır? Buhari rahimullah da, da bir yol seçmiş. E, İbn-i Sayyad'ın Deccab olduğunu haber veren Omar radıyallahu ve Cabir radıyallahu hadislerini almış. Ancak Fatıma binti Kays'ın hadisini almamıştır. Temim-i Dari hadisini almamıştır. Peki i̇bn Sayyad gerçekten yaşamış mıdır yoksa hurafe midir? Arkadaşlar biz nakilleri yaptık. Artık burada yani bu nakillerde sizin kalbiniz neye meyil ediyor? Allah en iyisini bilir. Ancak benim bu araştırmalardan, bu toparladığımdan aynı şekilde e, İbn-i Kesir'in söylediği gibi, İbn-i Teymiye Rahimehullah'ın Rahim söylediği gibi, son olarak i̇bn Hacer'in söylediği gibi bunların arasını bu şekilde cem ediyorum ve Temib-i Dari hadisini e, Fatıma binti Kays'ın rivayet ettiği hadisi, cesase hadisini hakem olarak görmekteyim. Çünkü sebep Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam, ezan okunup namaza davet edilince Müslümanlar, ashab Aleyhisselatü diyor ki e kimse yerinden kalkmasın. Kimse yerinden kalkmasın. Öneminden ötürü Aleyhisselatü Vesselam hatta onları şahit tutuyor. Size bunu tebliğ ettim mi diyor. Yani artık bu konudaki inancınız bu olsun anlamında ama birisi derse ki İbn-i odur. Şu an bağlı olarak beklemektedir. Deccal'ın o olduğu yani bağlı olduğuyla ilgili, var olduğuyla ilgili akidemiz tamamdır elhamdülillah. Çünkü e, Tebbi Dari hadisinden bu anlaşılıyor. Kendisine verilen mühülete kadar bağlı kalacaktır. Kendisi de bunu itiraf ediyor zaten o gemi halkına. Ancak e, bunun İbn-i olmadığı kanaati bende oluşuyor. i̇bn Teymiye Rahimahullah gibi eee i̇bnül Kesir, Kesir gibi e, İbn Hacer'in bu bağı en son e, o şeytandır. İbn Sayyid Kılın e, kılığında görünüyordu zaman zaman demesi ve şu an gerçek Deccal'la beraber ahir zamanda çıkacak Deccal'la beraberdir demesine ben katılıyorum. İbn Hacer Fetul Bari de bunu ifade ediyor. Peki kurafe midir, yaşanmış mıdır? Buna bir bir kısım değinmemiz icap ediyor. Çünkü rediyeler var. Demin dedik ki Ebu Ubeyye diye birisi var, ee, o şöyle diyor, iddiaları var, diyor ki İbn-i bazı akılların kandığı uydurulmuş bir şahsiyettir. Kıssası bazı hadis kitaplarında geçmektedir. Zira Resulullah ve Sellem'den hakkın aslı ve özü dışında bir söz ve fiil meydana gelmez. Dikkat edin, Had hadisinin ruhunu, manasını ve gösterdiği hedefleri aynı senet ve ravilerini aldığımız gibi Saygı ve itina ile ele almamızın zamanı gelmiştir ki İslami anlayışımız yanlış ve bozukluklardan korunsun diyor. Kim bunu söylüyor? Ebu Ubeyye. Yalnız bu Ebu Ubeyye kimdir? Tahkik yapmış İbn Kesir'in en nihaye el fiten vel menahim isimli eterine tahkik yapmış ve bu tahkikte diyor ki akla mantığa sığmıyor diyor. Yani bu hadisler diyor akla mantığa sığmıyor diyor ee, akılların kandığı uydurulmuş bir şahsiyettir yukarıda okuduğumuz şekliyle. Ebu, Ebu Ubeyye, bu Ebu Ubeyye'nin İbn-i Sayyid hakkında gelen hadislerin dipnotunda söyledikleridir. Bu sözler, bu sözlere İbn-i Sayyid hakkında gelen bu hadisler sahihtir diye cevap veririz. Bakınız arkadaşlar, verecek tek bir cevabımız var Ebu Ubeyye'ye. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'den geldiği sabit olmuş. Ve tashih edilmiş, yani sahih olan bu hadisler sahihtir demek ona verilecek tek cevaptır. Bu hadisler Buhari ve Müslim başta olmak üzere Kutubus Sitte içinde geçmektedir. İbn Seyyâd hadislerinde hadisin ruhuna ve hakkın özüne ters bir şey de yoktur. Muhakkak ki İbn Seyyâd daha önce de geçtiği gibi durumu Müslümanlara karışık gelmiştir. Deccallerden bir deccaldır. Deccallerden bir deccaldir. Allah onun hilesini ve yalanını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'e ve Müslümanlara göstermiştir. Ebu Ubeyye kendi sözünde de çelişkiye düşmektedir. Bazı dipnotlarda onun i̇bn Sayyad hakkında şöyle dediğini görüyoruz. Ne diyor dikkat edin Ebu Ubeyye? diyor ki gerçek olan İbn-i Sayyad kahimler gibi kesik anlamı olmayan sözler söylemektedir. Sözleri bir manaya gelmemektedir o çok yalan söyleyen bir sihirbazdır demiştir. Az önce uydurma, yalan, hayal ürünü dediği aynı kitapta, yani e, i̇bn Kesir'in en Ennihai El Fiten Vel Melahim isimli kitabında kitaba yaptığı tahkikte onun uydurma olduğunu söylüyor. Bir başka yerinde ise, yani bir sözü 1. cilt 104. sayfada söylemiş, bu sözü de yine 1. cildin 88. sayfasında söylemiş. Diyor ki kesik kesik konuşan biriydi ve çok yalan söyleyen bir sihirbazdı diyor. Dolayısıyla kendiyle çelişkiye düşmekte. Ebu Ubeyye bu sözünde İbn-i çok yalan söyleyen bir sihirbaz olduğunu kabul ediyor. Peki nasıl olur da hurafe olduğunu söyleyebiliyor? Kuşkusuz Ebu Ubeyye'nin kendi sözünde çelişki var. Ebu Ubeyye'nin i̇bn Kesir'in El-Fiten ve Melahim kitabına yaptığı tahrikleri takip edenler acayip şeyler görürler. Ebu Ubeyye i̇bn Kesir'in rahmet hadislerden aklına uyan kendisinin kabul ettiklerine doğrudur hükmünü vermiş, diğerlerini ise ya hadislerin zahirine ters düşecek şekilde tevil etmiş veya delilsiz olarak bu sahih hadislerin uydurma olduğuna hükmetmiştir. Ebu Ubeyye İbn-i Sayyad hadisleri için şöyle diyor. Hiç çocuk yaşta birisi mükellef tutulur mu? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle bir kişiye özen gösterip gidip ona soru sorar mı? Sonra da onun cevabını dinlesin. Bu akıl işi mi? diyor. Yine kendisinin nebi olduğunu iddia eden bu kafirin cevabına izin vermesi makul bir şey midir? Yoksa Allah çocuk nebi mi gönderiyor? Bu soruları akılları olgun düşünme, yeteneğini kaybetmiş ve işlemez hale gelenlere yöneltiyoruz demiş. Ebu Ubeyye. Biz ona şöyle cevap veririz. Biz ona şöyle cevap veririz. Evet. Şöyle diye cevap veririz ona. Dikkat ediniz. Yani bir tartışma var. Aslında buna cevap vermeyelim. Hiç girmeyeyim ben bu meseleye. Şöyle bir tartışma var. Şöyle bir tartışma var. Ee, İbn-i Sayyad i̇bn Sayyad haktır. Buna hurafe diyen hadisleri inkar etmiş olur. Ebu Ubeyye'nin takip ettiği yol, kendi aklına uyan, uyan şekli yani hadisler aklına, mantığına uymuşsa kabul etmiyor, aklına ve mantığına uymamışsa reddediyor. Doğrusu bu hadis usulünde takip edilen bir metot değildir. Yani ee, onun ricali ortadaysa, hadisler efendim ceh ve tadili yapılmışsa ve hadisin sahiliği ortaya çıkmışsa artık bu hadisler mantığımıza uyup uymaması hüccet olmaz. Dolayısıyla hadisin kendisi hüccet olur. Zaten biz de bilmekteyiz ki biz de bilmekteyiz ki sahih hadis, sarih akılla çelişmez ya da naslar sarih akılla çelişmez. Çelişiyorsa kişinin aklında sorun vardır. Şu tartışmayı muteber görürüz. İbn-i Sayyad, İbn-i Sayyad deccanın kendisi midir? Yani ahir zamanda çıkacak olan deccanın kendisi midir, değil midir? Bu tartışma muteberdir. Çünkü Amar radıyallahu anh yemin etmiştir. Cabir radıyallahu anh yemin etmiştir. Bu sebeple nasların da e, farklı oluşundan ötürü kim farklı inanırsa da e, kesinlikle... çünkü. Diyorlar ki Cabir radıyallahu anh, diyorlar ki ama o ölmüştür. Ölse de diyor. Mekke'ye gitmiştir. Gitse de diyor. Medine'ye gitmiştir. Medine'de gitse de diyor. Dolayısıyla ashabdan da böyle inananlar vardır. Ancak ben kanaatimi kardeşlerimle paylaşmış oldum. Doğrusu doğrusu e, İbn-i Sayyad'ın bir deccal olduğunu kabul ederiz. Biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve mesela bir hadisinde diyor ki ümmetimden otuz kadar yalancı ee, yalancı e, deccal çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bunların hepsi de Mehdi olduğunu söylerler diyor. Dikkat edin. Dolayısıyla o bir kahindi, o bir sihirbazdı, o bir yalancıydı, o cinlerden haber alıyordu. Ancak o İbn-i Sayyat'tı. Allah ve Vesselam temimiddari hadisiyle temimiddari hadisiyle e, temimiddari hadisiyle onun ee, artık bu konuda hüküm veriliyor İbni Kesir Rahimullah'ın dediği gibi bu hadis bağlayıcıdır. Dolayısıyla İbni, e, e, İbni e, Sayyad'ın haber verilen, yani büyük alametler için haber verilen Mesih Deccal olduğu benim kalbim bu konuda yatışmıyor. Ancak dikkat ediniz Ebu sahaydal hudri ile yaşayan bir meselesi vardı, muntakim kardeş diyor ki az daha diyor, hani dedi ya Allah neredeyse dedi, şuraya bir ip koyup şu ağaca bağlayıp kendimi asacağım. insanların hakkında söylediklerinden ötürü. Evet. İşte onun çocuğu olmayacak ancak benim çocuğum şu an hatta o biliyorsunuz ifade ettik. Medine'dedir dedi. İşte dedi ki ben şu an o Mekke ve Medine'ye giremez ancak ben Mekke'den gelip Medine'ye gitmekteyim. Şey Medine'den gelip Mekke'ye gitmekteyim. Veyahut efendime söyleyeyim o kafirdi ancak ben Müslümanım. Buraya kadar diyor. Ee, Ebu Said radıyallahu diyor ki ben buraya kadar neredeyse ona inanacaktım. Ancak sonrasından ona soruldu mesela. dedi ki böyle bir şey. Sen böyle birisi olmak ister miydin? Yani deccallik sana verilse ben bunu keri görmezdim demesiyle ona dedim ki mesela ona lanet okuyor ve kendisinden uzaklaşıyor. Böyle şeyler de var. Ancak bu onun şeytanlığından, şeytanlığından kaynaklanıyor. Bu onun eee Ümmetin kafasını karıştıran ve Yahut Efendim kendisiyle ilgili şüpheler var kendisinde görülen şeytanca hallerden kaynaklanıyor. Ben de aynı sizin dediğiniz gibi ne maddi ne manevi hiçbir şekilde giremeyeceği giremeyeceğiyle ilgili inancımı korumaktayım ve böylelikle ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in haber verdiği haber verdiği ee, cessası hadisinde geçen cessası hadisinde geçen e, haberi inşallah bu şekilde ben kendim akide olarak benimsiyorum ve İbnü Teimiyahü Rahimehullah İbnü Kesir Rhammuhullah ve aynı şekilde İbnü Hacer'in son olarak nasların arasını cem etmesini uygun bularak akidemin bu olduğunu bu konuda kalbinin bunda yatıştığını e, kardeşlerimle paylaşmak istiyorum ve ve inşallah e, inşallah burada Noktalamadan önce şunu paylaşmak istiyorum. İbn Sayyad Medine Yahudilerindendi ve onlarla anlaşması olan biriydi. O günlerde Resul-üesselam ile Yahudiler arasında anlaşma ve ateşkes vardı. Dolayısıyla ve tertubeselem onun için öldürmedi sorusuna sorusu var. Bu yine Ebu Ubeyd Ubeyyen'in ona karşılık verilen cevapta da Aleyhisselatü Vesselam dolayısıyla onu Ömer radiyallahu anh'e onu öldürme demesi Veya başka şekilde Onun e, arada yapılan sultan ötürü onu öldürmüyordu. Biliyorsunuz Allah Aleyhisselatü Vesselam Dedi ki eğer e, Hatta Ya Resulullah izin ver onu öldüreyim dedi. E, İmam ahmed'in Cabir'den naklettiği bir hadiste Diyor ki bana izin ver onu öldüreyim. Deyince deyince pardon. Heh, şu an iyi mi ses? Sesimiz gitmesin. Ee, eğer o Deccal ise sen onu öldürecek olan kişi değilsin. Eğer sen Deccal ise, eğer o Deccal ise diyor, dikkat ediniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmed'in Cabir'den naklettiği bir hadiste diyor ki, "Amel radıyallahu anh dedi ki, onu öldüreyim mi?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, "Eğer o Deccal ise sen onu öldürecek olan kişi değilsin." Onu öldürecek olan İsa İbni Meryem'dir. Dikkat ediniz. Onu öldürecek olan İsa İbni Meryem'dir. İsa İbni Meryem biliyorsunuz bundan 1430 sene önce yaşamadı veya 1400 sene önce yaşamadı yani. İsa İbni Meryem aleyhisselam kıyamet alametlerinden kıyametin büyük alametlerinden bu ümmete inecek ve hatta meydinin arkasında namaz kılacaktı. Bundan önceki derste bunları haber vermiştik. Vesselam diyor ki eğer o decalse onu sen öldürecek kişi değilsin onu öldürecek olan İsa İbni Meryem'dir. yok Eğer o deccal değilse sana anlaşma yapılan bir kişiyi öldürmek düşmez bu hadisten anlaşılıyor ki bu hadisten anlaşılıyor ki Yahudilerle o zaman yapılan bir anlaşma vardı bu sebeple onu öldürmeyi uygun bulmuyor Allah vene ee, burada konuyu noktalayacağız İnşallah biz dersin devamında yine deccal'den bahsetmeye devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde. Bu da Deccal'ın çıkacağı yerle ilgili. Deccal'ın çıkacağı yerle ilgili inşallah konuşacağız. Aleykümselam ve ee, rahmetullah. O da nereden çıkacağı. Ee, efendim yine onun belli alametlerini inşallah konuşmaya devam edeceğiz. Mekke ve Medine'ye girip girmeme meselesi. Ondan sonra Deccal'a kimlerin uyacağı meselesi. inşallah biz ona, ona değineceğiz, onu konuşacağız. Ee, soruya cevap verelim isterseniz. İbn-i Sayyad böyle bir soru var. Bir kardeşimiz böyle bir soruyor. Diyor ki İbn-i Sayyad Deccal'in Deccal olmadan önceki yaşantısı olamaz mı? Yani nasıl birisi Müslüman olmadan önce farklı bir hayat yaşıyorsa, da Adem Aleyhisselam'ın bir çocuğu değil mi? Evet, Adem Aleyhisselam'ın çocuklarından biridir. Bunu zaten ifade etmiştik. Adem oğullarından biridir demiştik dersin başında. Ancak sizin bu söylediğiniz şeklini, gerçekten ben düşündüm. Yani İbn-i hatta Cabir Radelon getirdiği haber doğru olsaydı, yani o e, Harre olayında öldü, ve onu kaybettik demesi sahip olsaydı kaybolup sonra o gemi halkının uğradığı manastırda bazlı olan kimse İni Hayat Hayattır diyecektik e, veya alimlerimiz bu noktada yoğunlaşacaktı ancak farklı kimseler olduğu anlaşılıyor çünkü çünkü e, orada biliyorsunuz cesası hadisinde diyor ki diyor ki e, ee, Nebi Aset ve çıktı mı diyor, onu soruyor. Ondan sonra onun Araplarla ilişkisini soruyor. Ona uyanların hayır üzerinde olduğunu söylüyor ve kendisinin Mekke ile Medine'ye giremeyeceğini söylüyor. Ancak şey biliyorsunuz Medine'de yaşıyordu e, İbni Sayyad. Dolayısıyla bunların en son yaptığımız bağlam e, daha en önemli bağlamdır. İbn Taymiye Rahimehullah onun bir kahin, bir yalancı olduğunu söylemesi. Çünkü o Aleyhisselatü Vesselam senin için içimde bir şey tuttum dediğinde duh, duh. demesi yani duh demesi. Duh yani duman. Aleyhisselatü Vesselam o, dumanı haber veren ayeti tutmuştu. Dolayısıyla biliyorsunuz günümüzde hala bu şeytanlar mevcuttur. Ee, şeyden haber alırlar. Yani bunlar şeytanlardan haber alırlar. Ancak fazla yalan ee, katarak bunlara haberler aktarılır. yalnız işte tamam ben de o zaman e, e, ona radyaman yemin ediyor diyorsunuz Ben de diyorum ki e, yemin yemin olayı yemin olayı öyle görünüyor ki bu olayın hatmi yapılmadan önce yani e, yani cesase hadisinden önce bu yemin Aleyhisselatü selam ona diyor ki benim Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik eder misin? Aleyhisselatü selam O diyor ki ben senin ümmilerin nebisi olduğuna şahitlik ederim. Biliyorsunuz ama radıyallahu böyle şeylere çok kızar. Yani sen diyor nasıl Resulü Aleyhisselatü selam için? Yani sen bu adam zaten kafir. Ey Allah'ın Resulü bırak onu öldüreyim. Aleyhisselatü selam Onun bu cevabına veya duh duh demesi veya deniz üstünde bir taht görüyorum demesi yani şeytani hallerinden ötürü bir şüphe var ancak bu vahiy ile e, ortaya konmuş olsaydı ispat edilmiş olsaydı Es'ad mesela bunu söylerdi. Ben de diyorum ki Ama radıyallahu anhim, bu yemini bu yemini Omar radıyallahu anhim, bu yemini e, az önce ifade ettiğimiz demi bidari hadisesinden öncedir. Demi bidari bunu haber verince Aişe vesselam önemli bularak hatta dikkat ediniz çok Üzerini çiziyor. Aleyhisselatü Vesselam elindeki asasıyla minbere vuruyor üç defa. Ve diyor ki, Medine'yi göstererek diyor ki ne? Ve taybe ve taybe ve hâdihittaybe. İşte bu Medine'dir. Yani bu taybedir, taybedir diyor üç defa. Ve diyor ki, ben size diyor bunu tebliğ ettim mi? Niçin? Çünkü artık bunda bir hatim var. Hatırlayınız, Allah Azzeyatü Vesselam diyor ki, eğer o deccalse onu öldürecek kişiyi sen değilsin. Yine de en doğrusunu bilen Allah'tır. Bu noktada inşallah bizim söyleyeceğimiz bunlardır. Evet. Yani deccallik, deccallik bir müessesel olarak kabul edelim arkadaşlar. Demin dedik ya deccal kimdir? Biz deccal deyince biz Mesih'in tanımını yaptık dersin başında. Deccal'in tanımını yaptık. Ve bu tanımı yaparken dedik ki deccal kimdir? Hakla batılı karıştıran veya hakkı batıl gösteren, batılı hak gösteren, çokça yalan söyleyen dedik. Dolayısıyla Deccallik bir müessesedir. Deccallik bir yoldur. Bir menhecdir. Ve o menhec üzerine şu an Deccallar yok mudur? E aynen vardır. Ama haber verilen bu Deccallerin varlığı, haber verilen Mesih Deccal'ın gelmesinin bir alametidir. Ve Mesih Deccal gelecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne söylediyse muhakkak ki hakkın ta kendisidir. Dolayısıyla e, bizim, bizim bizim akidemizde biliyorsunuz İbni Sayyad'ın deccal olup olmadığını, olup olmadığına inanmak, inanmak e, ve aleyküm ve rahmetullahi ve bereket Zehebi kardeş. E, yani İbni Sayyad deccaldır değildir dememiz bizim için bir şey ifade etmez geçmişte, tarihte yaşamış, ashabın şahitlik ettiği bir kimsedir. Ancak e, büyük fitne dediğimiz e, Mesih-i e, onun ondan farklı olduğuna inanmak hakka daha uygun gibi görülüyor. Çünkü biz namazda sürekli onun fitnesinden Allah'a sığınıyoruz. Ben burada e, noktalayacağım, noktalayacağım. Ancak Abdülmuntakim kardeşim bir sorusu aklıma gelmişti. O da dedi ki küçük alametler dedi. Büyük alametler bittikten sonra mı? Şey, Evet küçük alametler bittikten sonra mı büyük alametler çıkacak? Biz bunu derste ifade etmiştik. Biz kıyamet alametlerini küçük alametler orta alametler ve büyük alametler olarak üçe bölmüştük. Küçük alametler orta alametler Büyük alametler. Ve kıyamet alametleri bu şekliyle üçe böldüğümüz gibi şöyle de bölmüştük, yine üçe bölmüştük. Bir, olmuş bitmiş alametler, olmuş bitmiş alametler, henüz devam ediyor olan alametler ve çıkacak alametler diye üçe ayırmıştık. Küçük alametlerden kastımız biliyorsunuz, yani bunlar mesela işte, e, giyinik çıplaklar dedik, efendime söyleyeyim ilmin ortadan kalkması dedik veyahut sünnetin hafife alınması dedik veya binaların yükselmesi de birçok hadis vardı. Bunları derslerimizde işledik. Bunlar şu an hala devam ediyor mu? Evet. Bunlar küçük alametler olduğu gibi aynı şekilde hala devam eden alametlerdir. Olup biten alametler hangisiydi? Mesela Bebul Fiten'de e, önümüzde olan yani bizim nakil kitaplarında önümüzde olan e, fitneler babında geçen efendime söyleyeyim ashab ve ondan sonrası yaşananlardır. Mesela bir sıffin, bir cemel vakası, haricilerin ortaya çıkması efendim ve buna benzer e, fitnelerin Medine sokaklarında yağmur taneleri gibi dolaşması Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği. Bunlar da olmuş bitmiş fitnelerdir. Bunları da haber vermiştik, bunlar da geçmiş derslerimizde vardı. E, orta alametler hangisiydi? Orta alamet bir neslin yok olmasıdır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü bir bedevi topluluğu geliyor. Bu bedevi topluluk biraz böyle e, orta yaş üstü bir topluluk. Allah Resulü Aleyhisselatü diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kıyamet ne zaman kopar? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, e, yanlarında bir çocuk var o gelen topluluğun. Şu çocuk şu çocuk diyor büyüyüp adam olduğunda sizin kıyametiniz kopmuştur. Yani, yani sizin neslinizin ölmesiyle sizin kıyametiniz kopmuştur. Dolayısıyla buna orta alamet deniliyor. Ee, küçük alametler varlıklarını sürdürürken büyük alametlerin de ortaya çıkacağı e, mutlaktır. Yani tamamen bitmesi manasında değil. Çünkü biliyorsunuz küçük alametler çoğunu işleyenler e, fitne sahipleridir, hayırsız kimselerdir. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kıyamet diyor insanların en şerlileri üzerine kopacaktır. Hatta bunlar affedersiniz, aynı eşeklerin çiftleştiği gibi af buyurun af buyurun sokakta çiftleşecektir vesaire bunların birçok en hayır, en en şerli kimseler diye ve Vesselam haber veriyor. Dolayısıyla biz bunları küçük alamet diye ifade etmiştik ve bunlarla beraber ee, deccalin çıkması yecüc mecüc ve buna benzer büyük alametlerin de gerçekleşeceği anlaşılmaktadır. Evet e, Allah Azze ve Celle bizim ayaklarımızı sabit kılsın. Ben hem kendi adıma hem bütün kardeşler adıma diyorum ki Allahümme inneme ne'ûzu bike min azâb min azâbi cehennem ve min azâbil kabr <gülüyor> ve min fitneti mahya ve memâd ومن شر فتنة المسيح الدجال وهذه والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلي محمد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته